Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş e getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Değerli hocam Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, Teşekkür ederim. inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Trabzon'a gittiniz. Evet. Hamzalı'ya gittiniz. Gittik ziyaret ettik. Kur'an kursunu... Bir daha gördünüz, sohbet ettiniz. Evet. Beraber de gideriz. Beraber de gideriz inşallah. Allah razı olsun. Trabzon'un hmm. bu zamanı da güzeldir değil mi? Biraz sonbahar. Bu zaman biraz daha rahat rütübet azalıyor. Azalıyor. Azalıyor. Evet, azalıyor. Orada evet. da rütübet sorunu var. Evet. Çok yeşil olduğu için. Doğru, evet. evet. Dereler, ırmaklar. Doğru. Hocam, bugün sohbetimizde... İslam'ın ölçüleri ve kendi hayatımız üzerinde biraz dursak diye düşünüyorum. Yani ölçüleri bazen biliyoruz. Başkalarına da hatırlatıyoruz ölçüleri. Yanlış yapıldığını gördüğümüzde uyarıyoruz. Ama o ölçülerin kendimize uygulanması gerektiği durumlarda, zamanlarda ...aklımıza gelmeyebiliyor... ...ölçü ya da... E, ...o ölçüyü... ...kendi hayatımıza... ...uygulamamak için... ...bir takım gerekçeler... E, bahaneler. A, ...bahaneler... ...arayışına girebiliyoruz... E, ...bu konuyu biraz... ...konuşalım... ...bu çoğu zamanda yaygın bir... E, ...tavır olarak... ...davranış olarak gözüküyor... ...ölçü ve biz... ...ölçü ve hayat... Ee, söz konusu olduğunda yaygın bir e, davranış olarak bir tür psikolojik e, sığınma alanları arıyoruz mesela e, Başkası için doğru olmayan özürler bizim için doğru oluyor Doğru Ma oluyor Şimdi mazeretimiz hazır Evet aynen yani başkası için e, kural olan şeyleri kendi hayatlarımız söz konusu olduğunda ıskalayabiliyoruz ee, o ifadeyi kullanabiliriz, görmezden gelebiliyoruz, evet. unutabiliyoruz. Ya da hatırlasak bile, ya bu bana değil ee, falan benim, gibi. Benim gerekçem uygun. Evet, benim. yani benim ondan kurtulma Gerekçem uygun tarzında. Ee, yani buna bu psikolojiye nasıl gelir insanlar? Oradan mı başlayalım? Ee, nasıl bir haleti ruhiyedir bu? İnsan kendi kendini mi aldatır ee, bunu yaparak ee, yani bir tür bu bahanelerin mesela dünyada hani kendisini ikna etti ee, ahirette de ikna edilebilir bir mazeret olduğunu mu düşünür insan bütün bu sorular geliyor aklıma zor sorular gelmiş <gülüyor> aklıma <gülüyor> burada e, bunun biraz daha ilerlemiş şekli bu sizin aklınıza gelen soruların insanların din anlatan kişilere bakarken bu ustupları vardır. Yani mesela hoca diyelim, din anlatan insan tipi göstermek için insanlara işte ahlak öğretiyor. İnsanlarda da o ahlak öğreten mesela ahlak başlığını açalım. ahlak öğreten hocanın öğretmenin, %100 ahlaklı olmasını bekliyorlar evet o mesela ahlak üzerinden bir hata yaptığı zaman ama kendisi şöyle yaptı ya deniyor dönüyor. evet belki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, ismi şerifi çıkarıldıktan sonra bütün insanların böyle itham edilirliği mümkündür evet Yani sen niye o zaman bu yanlışı yaptın evet bir kısmına denemiyor bu. Yükseklerde duruyordur. Korunuyordur ismi. Kanunla korunuyordur. Tenkit edilemiyordur. Ama insanın kaderi budur hocam. Aynasız kendini göremez. Evet. Bir doğal hata, doğal yanlış yapma imkanımız var. Bütün insanlar için geçerli bu. Belki sahabe-i kiram için bile... Bu hata edilebilirlik, yanılabilirlik ya, söylediğiniz <gülüyor> konuda hocam aslında hani bir ahlaki vaaz ediyor. Diyelim doğruluğu anlatıyor. Diyelim evet, mesela helal haram hassasiyetini anlatıyor. Diyelim ki işte sadakati anlatıyor vesaire. Yani o anlatan insandan bunun daha çok beklenmesi tabii değil mi? Tabii tabii. Evet. Tabii. Yani, yani orada bir çünkü yani orada bir ihmal olduğunda, ayak kayması olduğunda yani sen bunu vaz ediyorsun. Öncelikle senin hayatında olmalı bu diyor insanlar. Çok gerekseydi sende olurdu gibi yani. Evet. Sonucu. Evet. İki taraf için de mazeret değil bu ama kıyamet günü o insan bizim hoca aksini yapmıştı. Ben de ona inat yapmıştım. Diyecek hali yok kimsenin kendine. Ha, evet, kendine. o da çok doğru. Yani, o da çok bir, bir, doğru. Bunu doktor olayına da yansıtabiliriz. Yani doktor mesela işte soğuk su içmeyin diyor diyelim. Evet. Kendi içiyor soğuk su. Evet. Ee, yani bu, bu bunun gibi bir şey bu. Evet. Yani doktorun da işte sigara içmeyin diyor doktor. Yani bazı kendisi sigara yanlışı onu dinleyenin mazereti olamadı, olamaz. Olamadı. Yani olduğunu zanneder ama. Evet. Kuru bir teselli bu. Bu... ya yani bizim bir arkadaş var tanırsınız siz Mehmet Ali Bulut Bey. Evet. Şimdi İmam Hatip okuluna gidiyor çocuk. O işte gençlik döneminde ama namazda aksanalar var. Şimdi babası bir gün çağırmış demiş ki oğlum demiş İmam Hatip'e gönderdim seni dini bir okula. Bu namazı orucu vesaire öğrendin. Yani bunun bir kaçamak tarafı varsa bize de de biz de kılmayalım demiş. <gülüyor> Sen dini öğrendin namaz kılmıyorsun demiş. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Bey benim de dostumdur. O anlatmıştı yani hakikaten dini bilen birisinin ahireti bilen birisinin yarın Allah'ın huzuruna varılacağını bilen birisinin ...kendi hayatında daha dikkatli olması ama bekleniyor. Ama dini bilme süreci geçirdi o... ...melekleşme süreci geçirmedi. Evet. Yani hiçbir şekilde mazeret değil yani... ...bu, bu mazereti makulleştirmek istemiyoruz ama... Evet. ortada biz... ...mesela İmam Hatipçesi'ne giderken... ...insan olarak gittik... ...mezun olurken de insan olarak mezun oldun. Evet. Yani... Evet. ...hoca olmadan da insandın... ...hoca olduktan sonra da insansın. Bu... Yani bir melekleşme operasyonu değil. Bundan sonra bir daha hata yapmayacaksın. Hak tabi Yani ya melek olacaksın hata yapmamak için ya da öleceksin. Ya insan olarak durdukça Bu insansınız. İnsan olarak hata yani, ihtimali var hep. Yani hiç eslemez bir insan hayal edemeyiz biz. Hiç bahar sağ olmayan bir insan hayal edemeyiz. Bu yemeyen, içmeyen insan demek olur. Evet. Dolayısıyla bu değil asas asal sorun ama şeytan elbette bize mazeret kalıpları hazırlıyor bunlardan bir tanesi de filan hoca da öyle dediği halde böyle yaptı evet, mazeret evet. bu ne Allah huzurunda söylenir kıyamet günü bizim hoca da böyleydi işte <gülüyor> diyebilirsin evet. ne de dünyada da bunun makul bir tarafı yok aslında evet, evet. sen madem bunu doğru olduğunu anladın evet. o ne olursa olsun sen niye e, doğruyu yapmıyorsun yani bu bir mazeret çeşidi değil evet Önce bunu tespit et bu yani hocalar ahlak önderleri hatta hoca demeyelim mesela anne babalarımızda da tabii, hani mesela tabii. işte babam hem öyle yapardı hem bize şöyle derdi tembeye derdi diye bir şey var bir çıkışımız bizim çocukken vardı belki genç yaşlarda da söylenebilir sonra insan kendisi de baba olunca babasının hatalarla bir daha uğraşmıyor çünkü kendisi <gülüyor> Ee, Aynı kamera altına alıyor tabii evet. Çocuklar onun üzerinde bakıyor burada madem hocaları açtık şöyle bir nokta açmak fayda var madem öyle ben tam doğru yapamıyorum diye hocalar yazarlar işte bizim gibi böyle yerlerde konuşanlar o zaman biz tam yüzde yüz yapamadığımız şeyleri söylemeyelim insanlara evet. diye bir kural oluşturabilir miyiz evet nedir bu cevabı bunun biz insan olduğumuzu kabul ettiğimiz sürece böyle bir kural koyamayız evet. çünkü zaten kemal sıfatımız yok bizim yani ne, mesela rahmetullahi aleyh gazali konuşalım gazali hepimizin tanıdığı bir isim evet. ümmeti muhammedin göz, göz adamlarından gözümüzdeki adamlardan evet. biri rahmetullahi aleyh şimdi şöyle bir kural koyalım gazali de dedikleri gibi bir hayat olmadıysa eğer yırtalım ihya ümit yı Evet diyebilir miyiz bunu diyemeyiz neden çünkü biz Gazaliyi masum görmüyoruz Peygamber görmüyoruz ümmeti Muhammed'in büyük adamlarından bir adam bana şöyle bir şey olsaydı hocam diyelim ki Gazali ihya'yı yazdı ama kendi hayatında da onun esamisi Yok mesela. İdil maazallah. Maazallah. Yani... E, ...o zaman da herhalde ihya bu kadar. Bugüne gelmezdi o gelmezdi kitap Gelmezdi değil mi? Yani orada da bir öyle bir durum var yani. Öyle bir sürü kitap Şam Kütüphanesi'nde duruyor hocam. Evet. Gazali. Yani Gazali bugüne samimiyeti getirdi. Evet. Kitabı ile kendi hayatı arasındaki... ...uyum getirdi. Fakat... ...bu da yüzde yüz değil yani. Gazali'nin de mesela tenkit edilen tarafları var. Yani... Diyelim ki bir Kudüs'te cihada ya, gerekli desteği hakkıyla veremediği konusunda tenkitler var. Cihada anlatıyorsun, sen niye Kudüs'te gidip cihad etmedin? Denmiş ona misal evet, yani evet. misal. Şimdi bu Gazali'nin Gazali'yi tabi konuşmuyoruz biz yani Gazali evet. herkesin bildiği isim olduğu için. Hocalar. Ha, şimdi bugün yani, hocaları konuşsak diye bazı den insanlar çıkan. iyilik eden insanlar gibi. Evet. ...veya anne baba evde... ...anne baba evet... ...yani anne çocuğa oğlum kimsenin gıybetini yapmayın diyor... Ee, ...kendi kadın meclisinde oturunca çocuk bakıyor ki... ...annemin buradaki kuralları geçerli değil... <gülüyor> evet. ...yani en basit işte gazali ...oradaki gazali de o anne... ...veya baba çocuğa... ...yalan söyleme oğlum diyor... Ee, ...sonra da kapıyı çalana... ...babam yok burada de diyor mesela <gülüyor> yani... <gülüyor> bu, ...bu tip şeyler... Evet, evet. ...belki çocuk için olabilir... Çocuk babasının böyle hatasını bulamıyor ama Müslüman Kur'an'a iman eden birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masum Başka hiç kimse masum değil diye inanan birisi Ben hocanın ters taraflarını Aldım diye bir kural Oluşturamaz evet. Hatta alimlerimiz diyorlar ki Yani emri bil maruf Ve nehyanin münker mesela Diyelim ki işte sigara Kendisi de ara sıra sigara içen birisi Çocuğuna sigara İçme oğlum kötüdür bu Demesin mi hı hı. Veya benzeri bir konu Yani ta Nebevi zamanına varıncaya kadar yani 700 sene önce bu konu konuşulmuş yani Demesin mi Desin diyorsunuz Kesin diyecek diyecek Ama Onunla, tesiri olmayacak <gülüyor> Ama biz tesir olsun diye Konuşmuyoruz ki Müslüman olarak kötülüğe tavır Koymak zorunda olduğumuza inandığımız için konuşuyoruz Hocam orada yani doğru şeyler söylüyorsun ama yani hoca açısından, hocanın insanlara sözlerinin tesir etmesi açısından da hocanın dikkat etmesi gereken tarafı da söylememiz lazım Elbette, değil mi? Elbette hocanın bilgili olmasından ziyade ihlaslı olması gerekiyor. Evet. İhlas da yani kendin yapmadığın şeyi konuşurken yanlış allah Teala Yahudileri ...ve diğer ehli kitabı tenkit ederken... ...yapmadığınız şey niye söylüyorsunuz? Evet. Yani yapmadığınız şeyler... ...yani insanlara nasihat ediyorsunuz... Siz e, ...kendiniz niye, niye yapmıyorsunuz? Bu büyük bir çelişki. Evet. Büyük bir çelişki ama... ...bir babanın hocam... ...mesela sigara dedik... ...sigara içmemek görevi kadar... ...çocuğunu sigaradan koruma görevi de var. Evet. Şimdi bir görevi... ...aksattı diye öbür görevi de mi... ...aksatsın? Bu soruyu soracağız o zaman. Hoca efendi... Maaş alıyor insanlara sen ahlak anlat ee, Camiyen Temiz gelmeleri gerektiğini anlat Üstünün kokmaması Ter kokmaması gerektiğini anlat deniyor. Kendisi ter kokusuyla diyelim Camiye geliyor Hocanın maaşını helal Etmesi için o anlatımı Yapması lazım veya hoca Değil de filanca işte kişi. Evet, evet. O görevi yapmamak bir suç ama O göreve e, Sadık kendi pencerenden sadık kalmamak ikinci bir suç. Şimdi bir tanesinden dolayı öbürünü de yapmayıp ikiye çıkarmak var suçu. Evet. Bu bir yanlış işte hocam. Hı hı. Aksi takdirde biz şöyle bir kural koymak zorundayız. Madem peygamber sallallahu aleyhi ve masumdur. Peygamberden başka hiç kimse insanlık ve ahlak adına din adına ağzını açmasın. Hı hı. Böyle bir şey dersek robotlaşırız bu dünyada. Evet. ...bu sebeple mümkün olduğu kadar... ...konuştuğumuzun eri... ...olmak zorundayız... ...bunu bileceğiz... ...konuştuğumuzu yani, yaşayan insan... ...yani çelişkili yani, konuşmayacağız... ...aksitak insanlar kıs kıs gülerler... ...yüzümüze evet. gülmeseler bile... E, ...arkamızdan gülerler... ...ama bu hocalarla başladık biz... ...hocalar kadar anne babanın da sorunu... Tabii. ...öğretmenin de sorunu... Evet. ...yani çocuklar tembellik yapmayın... ...diyen bir öğretmen kendisi geç gelmemeli derse kendisi üç ay önce söz verdiği bir şeyi geciktirdiğini hala göstermemeli öğrencilerine evet. ee, bu noktada çok ciddi bir şekilde e, kuralımızı koyuyoruz yani biz e, sözlerimizin adamı konuştuğumuzun çizgisinde duran bir insan anne baba öğretmen hoca siyasetçi evet. olacağız ama ...masum değiliz... ...burada belki sadece... ...ciddi bir kasıt... ...vurdum duymazdık... ...yani başver ver bunlar kim kim... ...bunlara söyle gitsin şeklinde... ...böyle baştan savmacılık... ...olmadığı sürece... ...inşallah uçurum değil bu... Evet, ...hata ama evet. uçurum değil... ...çünkü üstadım burada geldiğimiz... ...tehlikeli nokta o zaman kimse... ...bir şey söylemesin çünkü ...hepimizin problemi var... Evet bir de şöyle bir boyut var mesela sigarayı konuştuk ya bütün insanlığın ortak tepkisi devlet sigaraya karşı atılımlar yapıyor dolayısıyla bize sigarayı rahat konuşabiliyor şimdi sigara konusunda tepki gösteriyor birisi onun başka bir hatası var mesela o da işte yalan söylüyor ağzından yalan hı -hı, kaçırıyor hı -hı. diyelim evet ee, işte yanlış tweetleri revitliyor diyelim şimdi bu eğer biz hatalı olan konuşmasın hatasında dediğimiz zaman insanlar sen evet sigara içmiyorsun ama sen Hap. de kola içiyorsun evet. deyip ikinci bir hatamız da gündeme gelebilir. Evet. Başta bir kural koyduk peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden başka Sen de yalan yok. söylüyorsun. Ya yalan sigaradan ya. daha büyük bir... E, sizin İlginç. de saçınız yok mesela Benim sakalımla uğraşıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> ama senin de saçın yok Sanki bununla bir alakası mı var Yok evet. bir alakası Olduğundan değil Şimdi ben sizin üzerinizden Bir mazeret arıyorsam kendime evet. Sizin o konuda Açığınız yoksa başka bir açığınızı Gündeme getiriyorum Dolayısıyla biz hakkı konuşuruz Mümkünse Hakkı kendi üzerimizde uygularız Ama insan olduğumuzdan Dolayı ...küçük bir açığımız varsa bu konuda... ...bu karşı taraf için... ...bir mazeret değil... ...çünkü söylediğim şey benim menfaatim... ...değildi ki... Yani. ...bir de orada da gene bir <gülüyor> psikolojik... ...zaaf var... ...yani insan kendisindeki hata... ...görülünce... ...bir başkasındaki hatayı da görerek... ...onu telafi edeceğini düşünüyor... ...o onun imanı ile ilgili... Evet. ...ahiret imanı ile ilgili bir mesele... Evet. ...yani... ...sık sık başka bir şeyi... ...gündeme getirip... ...kendini unutturma... ...dünyada geçerli bir şey olabilir... ...ahirette geçerli bir şey değil... ...kabirde bunlar çıkar piyasaya... Evet. ...yani bu dolayısıyla... ...bu bir seviyesizlik... ...yani mesela diyelim ki ben... E, ...maazallah... ...faizle ev aldım... Evet. ...şimdi bunu nasıl örtüyor insanlar... ...yani onun faizli ...bir gündeme gelmesin diye... İşte emlakçıların vefasız olduğunu kimsenin borç vermediğini Zaten birisi kimse borç vermiyor bu zamanda diye başladı mı Anlıyorsun ki krediye bulaşmış <gülüyor> Ön savunmalarını yapıyor, yapıyor. E Bunlar benim mini dünyamda e, beni haklı çıkarıyor bu Evrende koca bir evrende haklı olmuyorum ki ben evet. Yani mesela işte yalan konuşan birisine Yahu doğruya inanan yok diye bir propaganda başlatıyor önce yalanının makul olduğunu. Zeminini hazır. zemini hazır. Kendin çal kendin oyna diye bir ifade var ya yani bu. Ya bu savunmaları ahirette yapılabilir savunma haline getirmek. Ya yani. ahirete gerek yok. Burada da zaten inandırıcı değil bu. Evet. Burada da inandırıcı değil. Mesela ama kendini inandırıyor insanlar. Avunuyor. Evet, avunuyor. Av, Avunma daha iyi oturuyor burada. Evet, avunuyor. Avunuyor. Kendi yuttuğu zehirini bal zannediyor. Evet. Yani kim kimseyi inandırdığı yok burada. İnandırsan ne olacak zaten? Bütün insanlar sana evet haklısın dese ne olacak ki Allah haklısın demedikten sonra yani. Burada üstadım geliyor her şey imana dayanıyor. Evet. İmana dayanıyor. Evet. Ne kadar Allah deyince senin tüylerin diken diken oluyor. Ne kadar mezardan korkuyorsun. Ne kadar ahirette mahşerde dirilmek diye bir anlayışın var. 40 bin yıl nasıl bekleyeceksin mahşer yerinde. Cehennemi sen fırın mı sauna mı zannettin. Cenneti... ...nasıl olsa bize verirler... her. ben İstanbul'da büyüdüğüme göre... ...İstanbullulara garantidir... <gülüyor> ...Fatih'in çocuklarıyız işte de... Ee, ...bir zannediyorsun... ...Allah'ın huzurunda... ...sorulacak cümlesi sana ne anlatıyor... ...yani Allah'ın huzurunda derken... ...bir mahkemede... ...hakimin önünde ayakta dikilmeyi mi zannediyorsun... ...yoksa... ...milyarlarca insan... kaç tane de avukat bulursun... Ha, ...mahkemede... Yani, ...buradaki tatlı tatlı konuştuğunu... ...o işte... ...kimse borç vermiyor... ...onun için faize gittik filan... ...değişini orada diyebileceğini mi zannediyorsun... ...yoksa... ...eller konuşacak, ayaklar konuşacak... ...gözler konuşacak, organlar ya. konuşacak... ...dil konuşmayacak... Bu, ...bu ayetleri, bu uyarıları... ...anladın mı sen? Mesela burada belki siz soracaktınız... ...ben örnek... ...olarak zikredeyim... ...şimdi insanlar... ...bu tip mazeretler... ...üretecekleri zaman hafif dindarsalar en büyük mazeret şu. Filan hoca efendi izin veriyor ama. Evet. Yani mesela... Fetva fa var. Fetva var. Filan hoca efendi olur diyor. Halbuki hoca efendinin öyle bir şey dediği yok. O hoca efendi de arka sokaktan bir yeri tarif ederken bu kendine göre ona bir makullük bulmuş. Mesela faiz meselesinde hoca efendi demiş ki çırılcıplak sokakta kaldıysan ...yani barınacak bir yerin yok, devlet de seni barındırmıyorsa... Ya ...faizle de olsa bir ev alabilirsin. Demiş. demiş ee, Tabi tab ondan sonra da demiş ki ama böyle birine zaten kredi vermezler. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Teminat göstermeyene kim kredi verir? Ama bunu demiş, adam hoca efendi olabilir faiz diyor. Şimdi o olabilir diyen adamın 180 metrekare evi var. Çok bunaldık, 210 metrekarelik eve taşınacak... ...o fetvayı onun için kullanıyor. Kredi yani, ya 210 metrekarelik ev için kredi. Evet krediyi ya yani zannedersin ki çadırda yaşıyor. Evet. Yani şeyde böyle Adana'da bir vadide pamuk tarlalarının kenarında çadırda yaşıyor zannedersin. Kış gelince de ev alacak. Yani keyfinin modelini arttıracak adam. Yani nefsin'e göre fetva arıyor. Verilen bir fetvadan gedik açmaya çalışıyor. Gedik açıyor kendini inandırıyor buna i̇nandırıyor. öyle inandırıyor ki mesela başka bir hoca bunu dinlerken e, ben arada yanlış düşündüm diyor bu kadar zaruret ortamında yaşıyor bu insan ama senin kendini inandırmış olman hani diyorlar ya gözünü kapattın gece oldu evet. sen kendi geceni yaptın yani gece olmadı kendi kendine gözünü kapatınca gece yaptım oldu evet. mantığı bu e, Allah katında ne olacak ben Allah katında deyince hep ahiret anlaşılıyor ya yani binlerce sene sonrası anlaşılıyor maazallah öyle bir o şey da, değil mi? o da o da enteresan değil yani, mi yani en az uzay, en ahireti uzatmışız böyle uzay rakamıyla binlerce senesi evet. var. zaten bize gelmez ahiret maazallah esprizim bile komik de ben bunu tamam ahiret çok uzak diyelim ya bana söyler misin mümin bir vicdan olarak sen nasıl razı oldun bu işe? ...sen nasıl lazım... E ...vicdanın seni dürtmesi lazım... ...yani bir müminsin sen... ...çünkü evet namaz sen. kılıyorsun... ...cuma saatinde uçak bileti almıyorsun... ...cumayı kaçırmayayım diye güzel şeyler bunlar... Evet. ...ne kadar Ramazan'da evet. oruç tutuyorsun... ...demek iman var... Evet. E ...bu iman nerede bu yalanı uydururken... ...bu gerekçeleri uydururken... ...şimdi ben çok yakında bir... ...olay yaşadım üstadım... İyi bir örnek olarak anlatıyorum... ...konumuz o değil... ...genç bir kardeşlerimiz... Ailelerinde sorun var Eşleri yani Eşler geldiler iki tane de çocuklar var Onları da getirdiler Oturduk çocukları Sekreterimin yanına gönderdim ki Çocukların yanında aile meselesi konuşmayalım diye İkisi de dertlerini anlattılar Evet Ama hani mangalda kül bırakmamak Diye bir şey var ya evet. Yani Bir anlatıyorlar ki ikisinin de 20 sene önce boşanmaları lazımdı Doğmadan boşanmaları lazımdı Zannediyorsun Hanımefendiye dedim ki siz dışarı çıksanız olur mu biz erkek erkeğe bir konuşalım dedim. Ee, yani hocam bu 48 saat olmadı bu dediğim yeni bir olay. Tam evet, taze evet, zihnimde evet. sahne şu anda. Tabi dedi hanımefendi dışarı çıktı. Dedim ki çayın bitti mi dedim. Yok çayım devam ediyor dedi. Yok bir taze çay Beğe. daha getireyim beyefendiye. Hmm. 35 yaşlarında bir genç bir arkadaş. Dedim ki iki erkek olarak ...iki Müslüman olarak... ...iki cehennem ve cennete inanan insan olarak konuşacağız dedim. Demin konuştuklarına sen inandın mı Allah için söyle dedim ya. <gülüyor> bu sözler... ...yani en kötü pisliği yapmış kadın için bile söylenir mi dedim ya. Dedi hocam tabii dedi biraz pozisyona göre konuştum dedi. Allah Allah. Dedim işte bu cümleyi arıyordum dedim. Bu biraz pozisyon dediğin şey seni bulmayacak mı kıyamet günü dedim bak hanımın haksız bu işte dedim hanımın gerçekten haksız yani Ömer bin katta radıyallahu anh gibi bir adam olsaydı karşında boşardı o kadını dedim boşa bunu derdi sana ama haksız olduğu halde kadın bana göre sen suçlusun dedim çünkü benim önümde adalet aradığın bir yerde senin uslubun Evdeki üslubunu yansıtıyor. Sen bu kadını bu hale getirdin. Sen evin erkekliğini becerememiz. Dolayısıyla sen zalim durumdasın. Şu kadar ki sen 80 derece zalımsın. o da 45 derece zalim, ikiniz de zalimsiniz bir konuda. Ama dedim bak öyle bir anlattın ki, ...yani bir kafir bile öyle anlatılmaz dedim... ...yani, yani kafiri bile tarif ederken... Işte ...adamın şu yönü iyi de şu yönü kötü... ...deyin diyor Allahü Teala değil mi... ...yani bir adamın... ...ya da bir kavmin... Işte ...belli bir hatası adaletimizi engellememeli... E is ...İslam ölçüsü bu... ...sen dedim... ...çok abartıyorsun bu işi... ...bu uslupla evin kocası... ...çocuklarının babası olduysan... E ...senin yanında akıllı insan da delirir... ...en iyi kadın da senin yanında berbat olur... ...çok rahatsız oldu... ...kendinden rahatsız oldu... ...ya dedi hocam dedi... ...biraz dedi mübalağa bizde sülalece var filan... ...ama dedi doğru dediklerim dedi... ...kardeşim dedi... ...şimdi bak... ...beni annemin önünde rezil etti bu kadın... ...desen... ...ben onun mahkemesini yapacaktım eşinle... ...ne dedin sen... ...ben annemin önünde evlatlığı unuttum... ...bunun yüzünden dedin... ...sanki... ''Sizin 12 senelik evliliğinizde her gün annene bu hakaret etmiş gibi söyledin.'' dedim. Bu hidamı gerektiren bir suç. Her gün annene hakaret etmiş. Halbuki onun annesi ve senin annenin buluştuğu bir ortamda... ...kendi annesinin hizmetine bulunmuş. ''Anne sen her zaman geliyorsun zaten.'' demiş kaynanasına. Kaynasın. Hakikaten de annesi yıllar üzerine ilk defa onun evine gelmiş. Bu dedim bir işletme hatası olabilir. <gülüyor> yani temelde bir sorun değil bu Kendi annesini görünce şımarmış Bunu annen telafi etmeliydi Tabii kızım ben hep geliyorum Sen annenin hizmetini gör bugün Demeliydi Annen olgunluğu göstermemiş Bu kadar basit bir meseleyi sen akşam Ben de senin annene gittiğimde Bunu söyleyeceğim diye Espriyle kapatabilirdin dedim e, Annemi mi ezecektim Allah demiyor mu annelerinizi koruyun hmm. Dedim Allah ...annelerinizi korumak için karılarınızı ezin demiyor. Orada, niye sen de dedim madem öyle... ...iki anneciğin var orada... ...sen de gidip ben de anamın hizmetini görürüm diye... ...karşı taarruzu sempatiyle yapsaydın... ...nerede senin erkekliğin dedim yani. ...nerede senin kültürün... ...yani mühendis adamsın sen... ...sen de anneni savunsan orada da... ...bir espri ortamı olsa da... ...sonra da bir çay gelince dört tane çayı zevkle içseydiniz... ...dedim... ...ya ben hoca olsam bu kadar düşünürdüm... ...hoca değilim dedi ben... Evet. ...o da espriye vurdu... ...sonra e, sen şimdi dışarı çık dedim... ...ben bu durumu düzelteyim... ...hanımını çağırdım... ...hanımına da e, haksız olduğunu... ...boşanmayı hak eden bir kadın olduğunu... ...ama mesela kavganın temel nedeni olan... ...annesine ait sözün... ...duygusal bir söz olduğunu... ...orada haklı olduğunu... ...fakat başka kabahatleri var kadının... ...kadın asıl temel kadınlık hizmetlerinde... Protostoya geçmiş... ...ve bu iki sene sürmüş bu olay... Evet. ...iki sene adamı... ...adam etmeye kalkmış... ...dolayısıyla bu bir zulüm... ...bunun affı yok... ...yani bu çünkü... ...evliliğin bir anlamı kalmıyor o zaman... ...hasta değilsin, bir şey değilsin... ...sen bir erkeği can damarından... ...vurmaya kalkıyorsun... E ...o zaman babanın evine gidersin... ...diye izah ettim kadına... ...ya dedi, başka türlü adam olmaz bu dedi... <gülüyor> ...şimdi... Bunu şunu örnek verim. Onu inşallah toparladık zannediyorum. Evet. Yani ikisi de dua ederek gittiler, Biblenden helallık istediler. Ama kafa bu ise hocam, iki ay sonra aynı arıza yüretecek tekrar. Evet. Çünkü kafada sorun var. Yani mesela o anneye söylenen söze karşı toparlanabilir. Hakikaten kaba bir söz bu ama. Evet. İnsan kocasının annesine sen hep geliyorsun zaten. Yani ...pamuk ipliğiyle bağlı... ...muhabbetlerimiz birbirimize... ...bu söylenmez... söylenmez evet. ...ama toparlanabilir hocam... Evet. ...yani sen de ben de anamın yanına geldim deyip... ...anneni bir öpersin... ...sen anana ben anama diye bir espri yaparsın... ...bazen espri hocam... ...ayet hadisi gibi tesir ediyor... <gülüyor> evet. ...yani o espri de bu açığı kapatır... Evet, ...o arada... Evet. ...olabilirdi... E ...bu 20 yaşında gençlerde belki olmaz ama... ...35 yaşına gelen birisinde... ...karı koca olmuş... 10 sene, küsür senedir evlisin bu, Olmalıydı evet. bunu, bunu izah ettik ama Mantık bu olunca yani Başkasının hatasını büyük Kendi hatanı mini bir hata Görüyorsun Onu cezalandırmaya tehdit etmeye gelince de Baldır güldür e, Kurallar üretiyorsun i̇şte Evlilikte bir örneğini Verdik bu böyle gidiyor Talebelik hocalık meselesinde Camide hoca efendiyi dinlerken ...ve kürsüzde konuşurken o... ...biz onu o pozisyonda görüyoruz... ...yani mesela ben gençken hatırlıyorum... Işte ...hoca efendiler... ...Allah rahmet etsin Timurtaş hoca efendi falan hep böyle tesettürden... ...genç kızları açmayın filandan söz edince... ...şimdi yaşlı başlı herkes aynı pozisyona geldi... ...artık bu gündem kalmadı... ...yani ne yazık ki... E, ...o zamanlar... ...ama filanca hocanın kızı da... ...liseye gidiyor... ...işte o da başı açık diye bir mazeret uydurular. Bu kıyamet günü filan hocanın kızı da açıktı diye bir özür mü olacak? Yani kim bunu söyleyebilecek kıyamet günü? Ama ben bir noktaya dedim hani kıyameti çok uzaklara attık diyelim. Evet. E senin vicdanın nerede? Vicdanın nerede? Evet. Yani filancanın evinde şu yemek yeniyor diye sen yiyor musun o yemeği? Yani biz de fakirler gibi yiyelim demiyorsun. sana Allah'ın verdiğini yiyorsun. E niye aklımızı biz kendi e, ahiretimizi düşünerek kendi mümin vicdanımızı tatmin etmek için e, kullanmayalım aklımızı. Burada bir akıl tutulmasına benzer bir sorun da yaşıyoruz bu konuda biz. Evet. Yani kendimizi inkar ediyoruz biz. Ya kendimizde inanmıyoruz ki bu, bu ahirette söylenir bir söz değil. Yani kendi amel defterimizle ilişkimizi sanki unutuyoruz, bir kenara bir, koyuyoruz. Bu bir akıl tutulması. Akıl basiret körlüğü evet. bu. ...ciddi bir körlük bu. Evet. Yani bu karı koca arasındaki ilişkilerimiz de var. Babalar, anneler olarak... ...çocuklarımıza karşı... ...ilişkilerimiz de var. E biz 40 yaşına geliyoruz... ...80 yaşındaki babamızla ilgili ilişkimizde de yansıyor bu. Bu neyi gösteriyor? Etten ve kemikten yarattı Allah bizi. Et ve kemiğiz... ...bu tip hatalarımız oluyor. O zaman... ...biz madem etten kemikten yaratılmış... ...yani hata edebilir... ...yanılabilir... ...kendisini aynasız göremez... ...insanız... ...çünkü aynasız bir kendimizi göremiyoruz... ...hep başkasını görüyoruz... ...bunun temelinde bu yatıyor evet, zaten... Evet, ...kendimizi evet. göremiyoruz... ...efendimiz o zaman bizim önümüze hangi ölçüyü koyuyor... ...mümin, müminin aynasıdır diyor... ...madem ben aynasız kendimi göremiyorum... ...o zaman mümine bakacağım... ...mümin bana diyecek ki... ...bu sözü yanlış söylüyorsun... E, çağıracaksın işte sen bu kadar kaba Niye konuşuyorsun eşine karşı diyeceksin Ben onun aynasıyım orada evet. O da bana diyecek Dün mesela Anadolu'dan birisi geldi e, Oturduk O da ailesiyle geldi Oturduk epey bir muhabbet ettik Anadolu'nun turistik semtlerinden Birinden gelmiş ilk defa görüşüyoruz e, Çıkarken Dedi ki Hoca Efendi dedi, e, Yüzünüze söyleyeyim de Sorkul hakkı olmasın dedi ...evet ben burada eşimle ilgili bir meseleyi konuşmak için geldim ama dedi... ...doğrusu dedi daha fazla da o konuştuğun adam gibi bir tip misin onu görmeye geldim dedi. Hmm. <gülüyor> Allah razı olsun bizi karşıladın dedi. Teşekkür ederim dedi. Ee, dedim puan verdin mi tamam mı dedim. Allah versin senin puanı ben ne diyeyim dedi ama ben dedi mutlu oldum dedi. E şimdi... Teşekkür ettim. Ben de dedim ki bu açık sözlülüğüne teşekkür ediyorum dedim. Evet, evet. Şimdi o benim aynam oldu hocam. Evet, yani ben medeniyetten, evet. edepten, mümine güler yüz göstermekten söz eden bir hocayım. Bu konuda dersler yapmışım. Evet. Şimdi adam bakalım o hoca bizi nasıl karşılayacak? Hem bana muhtaç biliyor musunuz? Yani evet. aile sorunu var. Evet, ciddi, evet. ciddi ciddi tüyüm, tartışmalı bir ailesi var. Hem de sınamaya geliyor. Sınama... Değil de bir göreyim yani merak evet, diye. Ne var? Şimdi evet. sınama belki öyle niyeti yoktu onun sinemaya gelmedi Hı -hı. belki ama yani merak etti. Bu adam konuştuğu gibi biri mi diye bu bana ders oldu hocam. Ben zaten dikkat ediyorum yani e, her randevu açısından, karşılama açısından bana yapılmasından hoşlanmadığım şeyi yapmamaya çalışıyorum kimse. En yoğun olduğum zamanda bile buna dikkat ediyorum. En azından bir kucaklaşıyorum Sen başka zaman gel diyorum Ama anladım ki Birileri beni izliyormuş Yani Müslümanlar merak ediyor bu konuştuğu gibi, gibi mi? Bir adam diye evet. Haklılar da bunda hocam Doğru. Hocam. Çünkü Efendimiz Doğru. sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde O kendisine inen ayetlerin Yüzünde aynısını gördüler onu evet, evet. Yani vefasından Her şeyine kadar gördüler Onun için de tesir etti zaten Azab-ı kiramda görüldü bunlar Evet. Görüldü ben hoca olarak bu görüntüyü sağlayamadığım zaman e, en azından yani bir açık bırakıyorum kendi aleyhime. Kıyamet günü başıma dert oluyor bu. Yani sadece sizin şahsınızla da ilgili sınırlı olmuyor hocam. E, dinime yansıyor. Ya, dine yansıyor. yansıyor. Yani hoca bir manada dini temsil hiviyeti var. O söylediğini yaşıyor olmalı. Zaten hocanın derdi hocam faturayı din ödüyor. Evet. Kimse hocaya bir şey yapmıyor, yapmıyor. Evet. Yani demokratik bir ülkede yaşıyoruz Hocayı kimse tenkit ediyor Diyanet mesela hocaları e, Bu yüzden soruşturma konusu bile yapmıyor Yapamazdı evet. memur bu kadar çalışıyor işte Ama faturayı İslamiyet ödüyor Laubalilin faturasını ödüyor Çelişkilerin faturasını ödüyor Bu çelişki anlattığınla çelişki Yalanların faturasını hep din ödüyor Dinin sahibi de din gününde Bunları soracak o zaman evet. tabi Maazallah. O din gününü hatırlatıyorsunuz ısrarla bu önemli bir şey hocam yani yani bir insan yani bende ne var değil mi bende ne var başkasında ne var e, bunlarda öncelikle kendi hesap defterine bakması lazım yani onu unuttuğumuzda biz başkalarını irdeliyoruz kendimizi göz ardı ediyoruz yani amel defterimizde ne var ne yok yani başkası mesela sen düzgün yaşa. Ee, onu kurtarıyoruz. Bir manada kendi kendimizi heba ediyoruz yani. Yani e, Kur'an-ı Kerim buna ne buyuruyor? Emrûnennâse bil birri ve ensavnâ enfesek. Yani insanlara iyi olmayı emrediyorsunuz, kendinizi niye unutuyorsunuz? Evet bu ehli kitap için inmiş bir ayet ama Müslümana hitap ediyor. Yani Müslüman Kur'an'da olduğu için yani hem de yani onlar anlatılırken Müslümana hitap ediliyor. Burada hocam özellikle madem din insanlarını konuştuk bizim şöyle bir tasnif yapmamız Müslümanlık açısından batıl. Belki Hristiyanlığa uyabilir. Yani dinin bir teorisyenleri var. Evet. Bir de pratisyenleri var. Evet. Hristiyanlık böyle. Mesela Hristiyanlık adında yazan çizğim var ama o azizler, rahipler dedikleri onların pratisyenleri, pratisyenleri oluyor. Evet. Teorisyenleri de Paris'te, Londra'da bir kenarda Fikri, kitap yazıyor. Fikriyat. Yani ya din, din fikriyat safhasında var, amel safhasında yok. Bu Hristiyanlıkta ve Yahudilikte olabilir. Evet. Ama İslam şeriatını imanı konusu olan olarak görenler yani iman ettiğimiz şeriatımızın teorisyeni ve pratisyeni olamayız biz yani müminlik öyle bir şey değil yani hocalık bir meslek değil ibadet bizde yani ekmeğimizi biz e, hocalıktan yiyoruz diye bir şey olamaz evet maaş vesilemiz olur o çocuklarımızın rızkını ondan alıyor olabilir bunda hiçbir sıkıntı yok ama Allah için yaptığımız zaman o bize helal olur yani tıpkı... ...abdestsiz namaz kıldıran bir adam... ...ne yapacak kıyamet günü? Yani evet, abdestsiz. Evet. Yani ben tam uygun bir şekilde kıldırdım namazı. Arkadakiler ama, için... ...belki kurtuluş olur ama... Evet. ...helak olur maazallah. Yani dinden çıkar insan. Aynı şey... ...ben bu dini anlatma görevlisiyim. İşte akademisyenim mesela. Diyemezsin. Bizim dinimiz birilerinin ekmek parasının... ...konusu değildir. Hepimizin... yani ee, hocasıyla, talebesiyle, cemaatiyle, imamıyla, ezan okuyanıyla, namaz kılanıyla hepimizin cennet vesilesidir biz illaite evet. Yani bunu biz meslek haline getirince bu sorun ortaya çıkar maazallah. Ben biraz da orada yani illa hocalar e, safhasında değil. Yani sade bir Müslüman safhasında e, baktığımızda da bir şey var. Yani bir diyelim İslam'ın bir ölçüsünü, kuralını, kaidesini falanca için ha, e, telkin edebiliyoruz. Şu kuralı var İslam'ın diye. Ama sanki o kendi hayatımız söz konusu olduğunda hiç gündeme gelmezmiş gibi de bakıyoruz. Yani kendi hayatımıza söz konusu olduğunda bir nefsi direnç de başlıyor. O tarz bir psikolojik şey de var. Yani Kur'an sanki başkasına indi de e, biz söz konusu olduğumuzda hemen böyle gerilimler içine Ya bizim giriyor. elimizde belge var meleklerden garantili yani sen e, temizsin. Yani ona fiilen bir şey oluyor hocam yani e, bir, bir tür direnç geliştiriyoruz kendimiz söz konusu olduğumuzda yani diyelim ki mali bir sorumluluk diyelim yani o ya da işte evlatlarımızla ilgili ailemizle ilgili çıkarlarımızla ilgili ya yani kendimize uygulamak söz konusu olduğunda e, Yani bu beni ilgilendirmiyor gibi bu falanca Müslümanı ilgilendiriyor gibi e, başka bir Müslüman uygularken çok rahat e, davrandığımız e, bir durumda kendimiz olduğunda işte barikatlar örüyoruz Öyle psikolojik şey. Ama bahsediyor. şükürler olsun bunu dillendirmiyor kimse. Evet. Bana ait değil bu konular. Kimse demiyor yani. Demiyor onu, İnatlaşma değil bu. Yani onu e, yani bu, evet. Bu bir iş görülüğü diye bir şey var ya evet. Yani iş yoğun bulunduğun bir ortamda mesela biz bu stüdyodayız iki saat daha burada dursak havası ölüyor buranın aslında. Tabii. Dışarıdan gelen anlıyor biz anlamıyoruz. Doğru evet. Yani onun gibi bir şey bu. Yoksa ...öbürünü Müslüman yapmaz yani... Siz, ...bu namaz sizin... ...ben kılmasam da olur demiyor kimse... ...ya da yani, yalan yani, bana helal diyen yok... Yani nama, ...benimki yalan değil... Heh, yani, ...yani kılıfı var bunun... ...kılıfı günün. var bunun... Tabii, yani, ...var olduğunu yani, zannediyor... ...açıkça e, böyle İslam'ın ölçüleriyle... ...çatışan bir tavır içine girmiyor... E ...yok onu, Ama onu, psikolojik onu yapmaz olarak Müslüman... ...kendini yani. içine sindiren... ...yani bir yanlışı içine sindiren... Yani ben burada mazurum. E, diyen bir psikoloji içine giriyor. Burada üç şey... Buna işte, işte bir e, işaret edelim diye düşünüyorum. Yani önce hocaları hallettik ya. <gülüyor> evet. Buraya gelelim 3 nokta var hocam. Evet, Birincisi bu bir iman meselesi. Evet. İman meselesi. Ömer radıyallahu anh de ayet dinliyordu. Bayılıp kalıyordu orada. Evet. Rabbim işte. bana diyor diye. Rabbin bana diyor. Yani. Bana diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hocam şöyle düşünelim bir örnek verelim. Ee, Peygamber Efendimiz zamanında maazallah sigara içiliyor olsaydı. Efendimiz de bir sahabenin elinden tutsa içme şu sigarayı. Evet, deseydi. <gülüyor> Bu sigara ne kadar devam ederdi hocam? Ha. Yani der miydi sahabe? Arzı çok efkerliğim bildiğin gibi değil zaten çocuk çocuk bunaltıyor beni filan. Biz de diyoruz. Evet. Ee, mesela bu sigarayı içme diyorsun ama yani neredeyse bir pakette sen alman gerekiyor ondan sonra öyle mazeretler getiriyor ki sana evet. yani bir pakette ben alayım gibi oluyor bu bir iman meselesi evet. yani sahabe geldi yüreğini peygamber aleyhisselamın önüne koydu peygamber de o yüreğe e, koydu imanı gittiler e, bu elbette Haşa asim maşa kafir manasında değil ama imanda da bir tempo var yani. Evet i̇şte, tempo yani. Evet. Ömer'in imanıyla ile Allah'ın yani herhangi bir birimizin imanını karşılaştıracak halimiz yok. Evet. Yani binle gittiler diyelim, yirmi ile otuzda da biz gidiyoruz o arada. Yani, <gülüyor> yani misal ya. Dolayısıyla bir iman takviyesi 24 saat lazım. Evet. Güzel. 24 saat. Bu sadece ee, Rusya'da yaşayan kafirler için biz iman gerekli düşünüyoruz. Oturup bu söze tövbe edelim. Yani bizim de Sultan Ahmet Camisi'nde yani namaz kılanlar insanın olarak insanın da Tabii canım. Evet. E, kimin imanı ipotekli, garantili, evet, bir evet. dokunulmaz bir iman. Yani son nefesine kadar Ashab-ı Kiram bile korktu imanım kaybolur diye. Evet. Ezilir, azalır diye ötleri patladılar. Evet. E dolayısıyla sürekli iman endişesi taşımalı mümin. Çok tıpkı zengin. namazı kaçırdım ben eyvah dediği gibi imanım kaçar. İmanımda bir arıza olur diye düşünmeli mümin. Evet. Bu ciddi bir hareketlendirme getirir. Çok güzel. Evet. Mesela ben 24 saat e, iman endişesi taşıyorsam <gülüyor> bizinlahu teala bataklığa düşme riskim çok zayıf. Evet. Evet herkes için var bu ama İmanı elde keklik. Rahmetli babam da hacıydı, üstelik dedem de hacıydı. Biz sülalece hoca oğulları derler bize zaten. Diyen bir adam tehlikede hocam. Evet. Çünkü o eli cebinde ıslık çalarak buz üstünde yürüyor. <gülüyor> Nerede düşeceği belli çok, değil onun. İlk fırsatta düşecek o. Evet. Ondan sonra da soluğu bir betonun kenarında hani bulacak. takvanın tarifi var değil mi? Dikenli kendi yolda yürüyor. yürüyor gibi. gibi olacak evet. yani. Bu elde keklik görülmüş iman tehlikede. Evet. Bu yalan derken mesela şunu düşünmeli değil mi mümin? Bir mümin yalan konuşurken imanlı değildir diyor efendimiz Allah ve yani nasıl? işte şey o bu hocam. Bu söz, bu söz Ebu Ceyl'e söylenmiyor. Evet. Değil mi? Evet, evet. Mümin'e söyleniyor. Zina ederken mümin değildir diyor. Evet. Yani sen trafo'yu kapatıyorsun. Şarteli indiriyorsun... ...üç dakikalığına... Evet. ...mesela yalan konuşurken... E, ...kumar oynarken... ...piyanko biletine el uzatırken... ...imanın sıfırlanıyor senin o anda... ...maazallah... ...o bilete el uzatırken... ...veyahut işte yalan konuşurken ölsen işte... ...hadis ne diyecek sana şimdi... Yeah, yeah. ...yani Müslümanlar sana iyi adamdı demesi... ...bir şey yeah. değiştirmiyor ki... ...bu... 24 saat devrede bir imanla Yaşamak gerekiyor 3 evet, şey dediniz üç, Birincisi bu Sizin vaktiniz <gülüyor> <gülüyor> İkincisi üstadım Biz Kendimizi göremiyoruz Aynaya suya bir yere bakıp Böyle kendimizi göremiyoruz Dolayısıyla eşler Ana baba çocuk Öğretmenler bir vakıftaki arkadaşlar Müminler olarak her Neredeysek ...biz kendimizi öbürü... ...öbürünü de biz kabul edeceğiz... Yani ...mümin kardeşliğimiz... ...bir arada olmuşluğumuz Suya olacak... ...saya açık olmamız lazım... Yani, ...bir maruf... ...siz bana Nuratın Hoca filan sözü mübalalı kullanıyorsunuz... ve evet. da yanlış kullanıyorsunuz... ...dediğinizde... ...demek bana itiraz ha... ...demem <gülüyor> benim mümince bir tavır değil... Ha, ...bunu dikkat ettiğiniz teşekkür ederim... ...Allah sizden razı olsun desem... E, ...sahabenin yaptığı bir işi yapmış olurum... Evet, evet. Ama radıyallahu ne diyor... ...kim bana bir ayıbımı hediye ediyorsa... ...Allah ondan razı olsun diyor... Ya. ...ne demek ayıbını hediye ya. etmek... ...yani sen... sen ya. ...yanlış yapıyorsunu hediye kabul ediyor... Ya, evet. ...buna sahabe denir ya... <gülüyor> ...şimdi kimseye dokunulmuyor... ...herkesin demokratik hakları... ...insan hakları abartılı bir şekilde... Dolayısıyla ne zaman birbirimizin aynası olursak bu sorun düzelmeye başlayacak evet, demektir. Evet, birbirimizi arındırmaya başlayacağız. Yani ben kendimden sorumluyum elbette ama o da benim müminiz çünkü evet. birbirimizin bağlım evliya birbirinin kardeşleridir onlar birbirlerinin evet. dostlarıdırlar Dostlarla Allah Teala buyuruyor. Velileridir evet. yani ben üstadım fakirlere yardım eden bir vakıf kurmaktansa. ...birbirimize emri ve maruf yapan bir ortamı oluşturmayı tercih ederim. Evet. Fakirlere Hristiyanlardan bir yardım örgütü de gelip yardım edebiliyor Afrika'da ama... ...kim hiç mümin, öbür mümin hatasını söyleyemiyor. Ve bu abardı abardı bu konu, ayran gibi köpürdü. E, basında da siz birini tenkit eden bir yazı yazamıyorsunuz artık. <gülüyor> yani kadınlarla ilgili bir şeyi ben yazdığım zaman kadın konusuna dokunma oluyor. Siz bir şey yazdığınız zaman Bu filancaya dokunur oluyor Öbürü bir söz söylediği zaman Ya şunları rahatsız etmeyelim oluyor Ne dışarıdakilere bir şey söyleyebiliyoruz Ne birbirimize bir şey söyleyebiliyoruz Herkes hatasıyla Mamur hale geliyor evet, evet. Hatasıyla mamur hale Mağur, geliyor evet. Hatasıyla mutlu herkes mutlu, evet. e, Şeytanın istediği de bu zaten evet. Dolayısıyla Birbirimizin aynası olmak durumundayız. eğer birbirimizin Aynası olmayı beceremezsek birbirimizin helak edeni oluruz. Evet. Çünkü kıyamet günü ben hoca isem bana bu ikazı yapmayan öbür hoca arkadaşlarım hesap verecekler. Ben de hesap vereceğim. Yani kardeşlik görevini yapmadık. Hele hocanın hocaya kardeşliği. Meslektaşın meslektaşa. Yani bir arada bulunmak bizde sadece çay içmek için olmamalı. Ama bunu da teşhir edip rezil etmek için yaptığın zaman o da bir cinayet tabii. O... Tabi. Hayır aynaya bakacağız biz. ...cımbızlamayacağız kimseyi. Evet. Aynaya. Üçüncü noktamız üstadım. Ee, bir körelme muhakkak mümkündür insanda. Günlük hayat mesela her gün e, sabah namazına 20 senedir aynı camiye giden bir adam. Şöyle bir test yapalım. 20 senedir evinden çıkıyor iki sokak ötedik camiye gidiyor. O, müs, ...o insan... ...veya öyle bir işe gidiyor diyelim... ...gözünü kapatarak gidebilir mi gidemez mi yani. ...ya işte gider alışırız... Gider. Evet. ...niye çünkü ayakları alışmıştır ona... ...o sokağı görmeden dönmeye başlar... Evet. ...yani adım sayısı filan bellidir... ...bu bizim günlük hayatımızda... ...kullandığımız kelimelerde oluyor... ...tavırlarımızda oluyor... ...rutinleşme... ...bir silkinme... ...ve bir tatlı silkinme yani... ...organlara zarar vermeden... ...bir silkinme gerekli... ...nasıl mesela masada uyuşukluk oluyor da... ...insan elini kolunu bir gerip... Aa, ...şöyle bir hareketler falan yapıyor... ...ahlakta da bu gerekli... Evet. ...bu ne zaman olur... ...bir, Şeyh Efendi ziyarete gidersin... ...seni de bir defa bile olsa... ...tevazu içinde dinlersin... ...bu silkiniştir... Evet. ...umreye bunun Umreye için gidelim. gitmeliyiz... Evet. ...silkiniştir bu... ...siz mesela geçen Afrika'ya gittiniz... ...sanki ben Ahmet abi beş yaş... ...gençleşmiş gördüm döndüğünde. Oh. <gülüyor> ...yani bir canlılık geldi <gülüyor> size... Evet. ...burada konularınız rutinde... ...Altın olay yazıyorsunuz... ...işte dergide... ...ziyaretleriniz radyoda... ...bir gittiğiniz on gün... ...bir değişiklik oldu sizde... Evet. ...mesela orada hala putperestlik var diye... ...böyle bir canlılık oldu sizde... ...putları hala kıramamışız dediniz... Evet. ...mesela biz neyle uğraşıyoruz burada... ...orada insanların imanı gidiyor dediniz... ...bu bir silkiniş oldu... Aynen. ...ne olur... ...üç tane Müslüman toplanıp... ...buradan gidelim Kars'taki Müslümanları bir görelim... ...deseler... ...orada başkasının üzerinde gördüğü şey... ...kendileri de bir silkiniş olur... Aynen, ...aksi takdirde... ...eve, camiye... ...bakkala yani işimize... ...bu birkaç zaman geçince... ...artık etki etmez hale geliyor örümcek bağlı etrafınız Allah razı olsun <gülüyor> tam örümcek bağlı üstadım hastaya verilen ilaç bile bir zaman sonra dosajı artırılıyor bünye buna alıştırılıyor alıştırılıyor evet. e, namaz bir sabah namazı bizi göklere kadar yükseltmesi gerektiği halde mesela en rahat namazı eski namaz kılanlar kılıyor yeni evet. başlayanlar bakıyorsun elektrik direği gibi camide evet, evet. aman Allah'ım yanlış yaparım diye patlıyor. işte rutinleşme bu o müminde gidip Medine-i Müdevvere'de Ravza-i bir kırk Namaz kılsa döndüğünde namazı Fark ediyor bu evet, sefer evet. Bu silkinişi işi ayrıca yapmalıyız Vakıf olarak yapmalıyız Yani aksi takdirde Müslüman Hatalarının Varlığından da haberdar evet, olmuyor evet. Böyle bir sıkıntımız da var Çok teşekkür ederim Sağol hocam olalım. Allah razı olsun Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler Programındaydık Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la e, İslam'ın ölçüleriyle Kendi hayatlarımız arasındaki ilişkiyi, Oradaki aksamaları Ayak sürçmeleri e, Ne bileyim tıkanmaları Küflenmeleri Yenilenmeleri e, Onları konuştuk Hayırlı günler diliyoruz Allah'a emanet olun Efendim